Merhaba kıymetli dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımıza Kur'an'ın mucize oluşu, i'cazı ile ilgili başlıkla devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in Mekke ve Medine dönemlerinde inen surelerinde inkarcılara meydan okunmuş bu kitabın Allah'tan geldiğinde şüpheleri varsa, onu Hz. Peygamberin uydurduğu iddialarında samimi iseler, benzerini yapıp getirmeleri gerektiği bildirilmiştir. Bu cümleden olarak Kur'an'a benzer bir kitap, onun surelerine benzer on sure, surelerine benzer bir sure ve onun gibi bir söz oluşturup getirerek iddialarını ispat etmeleri istenmiştir. İnkarcı Araplar bütün arzularına ve teşebbüslerine rağmen bunu yapamamışlar, bir ayete benzer söz dahi söyleyememişler, böylece bu hususta aciz oldukları, yapamayacakları ortaya çıkmış, ''Asla yapamayacaksınız'' sözü fiilen gerçekleşmiştir. Kur'an-ı Kerim'in bir suresinin hatta bir ayetinin bile benzerinin yapılamaması özelliğine onun, İhcazı denir Sözlükte icaz Aciz, çaresiz Bırakmaktır Muciz, çaresiz bırakan Mucize ise Sıradan insanların yapamadığı Ancak peygamberlere Allah'ın Lütfettiği olağanüstü fiiller Etkiler ve hallerdir Kur'an Mucizdir çünkü meydan okuduğu Halde kimse benzerini yapamamıştır Kur'an mucizedir çünkü bu eşsiz kitap, son peygamber, Hz. Muhammed'in peygamberliğinin hak ve gerçek olduğunu ispat eden en kalıcı delil olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in muciz ve mucize oluşu hangi özelliklerinden gelmektedir? Hangi bakımlardan o bir mucizedir? Bu sorunun cevabını vermek üzere, Tefsir ve Ulûmül Kur'an kitaplarında paragraflar ve bölümler tahsis edilmiş. Ayrıca İcazül Kur'an konusunda birçok kitap yazılmıştır. Rummani, Cürcani gibi daha eski tarihlerde bu konuyu kitaplaştıran alimler Kur'an'ın bütününe hakim bulunan icaz yönünü ele alacak yerde bazı örnek ayetler üzerinde durmuşlar, kelam ilmini ilgilendiren konulara girmişler beşerin acizliğinin irade ve kudretle ilişkisini incelemişlerdir. Çağdaş yazarlardan Mustafa Sadık Errafi, Kur'an'ın kelimelerinde, terkip ve ayetlerinde hakim bulunan musiki ve ses uyumu üzerinde durmuş, icazın bu niteliklerde odaklaştığını ifade etmiştir. Seyit Kutub ise tasvir sanatını ön plana çıkarmış, gerek maddi, gerekse manevi varlık ve kavramları, Kur'an'ın yaptığı gibi tasvirin imkansızlığına dikkat çekmiştir. subhi Es-Salih de Kur'an-ı Kerim'in meydan okumasına konu teşkil eden özelliğinin, ilk muhatapları dikkate alındığında muhtevasından ziyade ifadesinde ve üslubunda aranılması gerektiğini ve bu sebeple Rafi ve Seyyid Kutub'un tespitlerinin, isabetli olduğunu ifade etmiştir. Burada bir fikir vermek üzere iç ve dış güzelliğin, mükemmelliğin zirvesinde olan kutsal kitabımızın icazını ortaya koyan üç özelliğinden söz etmek mümkündür. 1. Söz Sanatı Seçilen kelimeler, kelimelerin dizilişi, grameri, uygulanan edebi sanatlar, musiki ve kelimelere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 3. Muhteva Özelliği Kur'an-ı Kerim'in muhtevası özetle, iman, inanmak, nelere inanılacağı, ibadet ve çeşitleri, hükümler ve talimat, ahlak bilgisi ve eğitimi, yaratılış ve oluş, gayb alemi ve buradaki varlıklar, kısmen peygamber ve kavimler tarihi, insan ve kainatın yapısı, gelecekle ilgili bazı haberler,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 B. Nesih Sözlükte değiştirmek ve gidermek manasına gelen Nesih, ilk devirlerde mutlak olarak bu anlamlarda kullanıldığı halde, fıkıh usulünün oluştuğu ve tedvin edildiği zamanlardan itibaren şöyle tanımlanmıştır. Sonra gelen bir Nas'ın, öncekinin ikisi bir arada olmayacak ölçüde karşıt hükmünü kaldırması… Bu iki anlayış farkı sebebiyle Kur'an-ı Kerim'de nesheden, nasih ve neshedilmiş bulunan mensuh ayetlerin sayısı farklı tespit edilmiş, hükmü tamamen kaldırmayıp kapsamını daraltan, kayıt ve sınır getiren değişiklikleri de nesih sayan ilk devir yorumcularına göre sonraki usulcülerin tanımında mensuh ayet sayısı azalmıştır. Allah'ın insana ve tabiata hakim kıldığı kanunlar içinde bir de değişim kanunu vardır. Buna göre, fert ve grup olarak insan bilgisi, becerisi, eseri, değişiklikler geçirmekte, bir cihetten ve bir zaman diliminde terakki ederken bir başkasında inişe geçmektedir. Bu kanun, kevni hüküm karşısında ilahi dinlerin, şer'i hükümlerin uyumsuz kalması düşünülemez. Çünkü dini gönderen ve tabiat kanunlarını koyan da Allah'tır. Biri diğerinden sonra gelen iki din arasında uzunca bir zaman dilimi girdiği için, evrensel ve edebi olan hükümler dışında kalan talimat ve kuralların değişmesi, sonra gelen dinin öncekine ait bazı hükümleri yürürlükten kaldırması tabiidir. Ancak, bir dinin tebliğ ve tatbikinin ilk yıllarında muhataplarını yeni hükümlere ve uygulamalara alıştırmak maksadıyla birbirini değiştiren hükümlerin arka arkaya gelmesi caiz midir? Bu mesele öteden beri İslam alimleri arasında tartışılmıştır. Sahabe devrinde anlaşıldığı gibi özel bir hükmün geneli özelleştirmesi, mutlak olan ifadenin sınırlandırılması, bir kayıt veya vasfın ihtirazi, bağlayıcı olmadığının açıklanması, ilk bakışta anlaşılan mananın kastedilmediğinin beyan edilmesi kabilinden değişikliklerin, açıklamaların caiz ve vaki olduğu genellikle benimsenmiştir. A ve B gibi birbirlerine her yönden zıt iki hükümden, sonra gelenin öncekini yürürlükten kaldırması manasındaki değişiklik, nesih, sünni çoğunluk tarafından caiz görülmüş ve örneklendirilmiş olmakla beraber, bazı alimler nazari olarak caizdir fakat böyle bir örnek yoktur tezini savunmuşlar. Nesin gerçekleşmiş bulunduğuna örnek olarak çoğunluğun gösterdiği ayetleri farklı yorumlamışlar, arada çelişki bulunmadığını ileri sürmüşlerdir. Nesin gerçekleştiğini iddia edenlerden bir kısmı sayıyı hayli kabartırken, Ebu Bekir İbnül Arabi gibi alimler sayıyı 20'ye, Çağdaş alimlerden Faslı Hacevi 12'ye, Hindistanlı Şah Veliyullah 5'e kadar indirmişlerdir. Şah Veliyullah'ın mensuh olduğunu kabul ettiği 5 ayetten 3'ü Resulullah'la ilgilidir. Bunlardan biri ona mahsus evlenme hakkı, diğeri de yine bağlayıcılığı kendilerine özgü olan gece namazı, teheccüd konusundadır. Üçüncüsü ise, onunla gizli bir şey konuşmak isteyenlerin önceden fukaraya sadaka vermelerini isteyen ayettir. Bu üç ayetin mensuh olduğu kabul edilse bile, ki bu da tartışmaya açıktır, ümmeti alıştırarak din kurallarını koyma gerekçesiyle bunların bir ilgisi yoktur. Hz. Peygamber'in hayatı ve hayatta olduğu dönemle ilgilidir. Geriye iki ayet kalmaktadır. 1. Bakara Suresinin 180. ayeti Ana-babaya ve akrabaya makul ölçüde bir malın vasiyet edilmesini isteyen bu ayetin hükmünü, miras ayetinin Nisa suresinin 11 ve 12. ayetinin kaldırdığı iddia edilmektedir. Halbuki miras ayetinin kendilerine belirli pay getirdiği akraba dışında kalanlara vasiyet mecburiyetini devam ettirdiğini, vasiyet ayetini kapsamını daraltarak yürürlükte bıraktığını düşünmek, ayetleri böyle yorumlamak ve uzlaştırmak mümkündür. 2- Enfal suresinin 65. ayetinde müminler savaşa teşvik edilmiş, bir Müslümana karşı on düşmanla vuruşsalar bile galip gelecekleri bildirilmiş, 66. ayette ise sayı azaltılarak ikiye karşı bir oranında olsalar bile savaşı kazanacakları ifade edilmiştir. Bu ayetlerden ikincisinin birincisini neshettiğini söyleyenlere biz katılmıyoruz. Çünkü savaşta asıl olan kazanma ihtimali veya savaşa girme zaruretidir. Bunlar da durum ve şartlara göre her zaman değişebilir. Kıymetli dinleyenler Kur'an Yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımız bugünlük sona erdi. Yarın Kur'an ilimleri başlığı ile devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren